Çıktım. Çok taraftan da gelenimiz olmuş, Allah razı olsun bizim için değil Muhammed Mustafa'nın için gelmişler. Daha hadisini okumadan, salavat-ı şerif edemeden, bahsetmeden hemen ayete geçiyoruz, öyleyse bir salavat-ı şerife okuyalım. Allah'ın şefkatinin ve Allah ve sahibi ve Bir daha olsun. Da kallana, semdina, daha ve ve Bir daha olsun. ve <affe> ve <tớireci> Akcelle ve Ala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde ne buyuruyor? Çıktılar dinleyelim. Kul in kuntum tuheghunallâh ilâhı velâya. Ya Muhammed! Allah'ımız, Seyranlarımıza buyuruyor ki, Ya Muhammed! Peygamberimizin muhasıtasıyla hepimize. eder. Eee! едет kâb-ı olmalıklarından kâhir oldular. Bunun onun vihya-i, saadetini ziyaret edin. Ziyaret de buradan başlarım size. Devam edeyim şöyle, burada durmayın. Hazreti Muhammed Kuran-ı telle alâ seyyidina Muhammedin ve alâ elhi ve sattihi ve sellim Kırmasın Fatih'in nübüzzetini enbiyasıdır. İşte ona olan enbiyalar kesildi, mühürlerdi. Bu da fiyatlar varıyor. Niye en sonrayı geldi? Yani. En evde oldu, yani. bütün feydatlar, feydatlarımızın doğrultundan oldu, feydatlarımızın doğrultuluğu oldu. Bütün feydatlar var. Ruh tarafından böyle. Onlar tarafından en sonraya geldim ki, ümmetin kabinde acı yapsınlardır. Sonraya geldim ki, Adem, Safiyyullah, Hasan Uğuz'dan beri toprakta yapmasınlar. Senin ümmetin toprakta daha acı yapsın diye. Sebeplerini deyip, daha var mı sebebi? Daha sebebi var. Onların bir kusuru olursa, Adem Aleyhisselam cennetten atılınca, Hazır olmalı. 100 seneden sonra Hatılına geldi. Ya Rabbi, ismi isminle beraber Yennette yazlı gördüm. Aşkta, levta, kalemde Yazlı gördüm. Muhammed'in hormasına Beni attı. Affet. Attıttı. Neden buldun bu sözleri? Çünkü muha çok sevdiğim için İsmi, ne, ismi birer birer tercüme etsin bununla tükendirip benim ileride çok konuşacağım var Hazreti Muhammed beşeriyetin mevcayı Okay. Thank ve mâ ersevnâke illâ rahmetellim âlemin, âlemine rahmet için geldiğinden yediğimiz, içtiğimiz, içtiğimiz, rahatımız, her şeyimiz onun hürmetine oldu. Âlemine de rahmet oldu. Geçenki konuştuklarımı tekrar edebileceğim, özür dilerim. yüzünün en büyük insanı, Hazreti Muhammed. Yani seyyidler var. Bütün insanın, Veli Adem'in seyyidi Adem Aleyhisselam. En büyük oradan doğduk geldi. Yani. Ama peygamberlerin seyyidi Muhammed Mustafa. Allahu aleyhi ve sellem. Ama kuyuların sevdiği zendem kuyusu. Allah kana kana içmek, güne gitmek nasip etti. Amin! Hocam niye soymuyoruz canım? Sende bunu sabahla içmek yiyor. Söyledi de. Devleti çoğu yedirsem olmaz mı? Hocam acıkırın. Biz acıkıyoruz. Bir sene geçene kadar. Ne çekiyoruz biliyor musun? Allah! Oraya bu fazileti vermiş, binaların sevgili Beytullah, başların sevgili Hacer'ün etmet taşı. Kim diyor Hacer'ün etmet taşından bir de ötmek nasip olursa, e, e, ötmek nasip olur da yüzlerini gözlerine bir sürersen, Diyor, Allah, benim yeni kudretimi, benim yeni mühür gibi olursunuz diyor. Ben elden münezzefim ya. Yedenlere, pahdırı cimra. Parayı götürüyor ne? Yor! Ne bilsin? Dardını anın açar göster ve sal göster. Soğan göster. Bal göster. Hayatta hiç cimediysen ne bilsin ama. Demiyor, bakmayan bilmez, balı görür, baksak ki bal çok sıkıntı gibi karışır. Soğanı görür, o tarafı beyaz, delyanı yeşil. Varnağını zorla bala soğan da sallar da olguna bir soktur mu? Da, bir daha hiçbir bardak ayrılamaz, tatlı olduğunu öyle bilir. Beytullah bir gelsin de böyle görsün, balı nasıl? Hacer-ül Esped'i görsün de, yüzünü sürsün de, bir öpsün de ondan sonra bana söylesin. Sabahına duygumuz gelmedi, öptüğümüz mü? İçerimize gelen, neşeden, ne yalan söyleyeceğim burada size karşı? Ne bilsin görmeyen adam, adam? Asen göster, defal göster, soğanı ısır acı. Ne bilsin tarikata girmeyen adam tarikatın lezzetini? Geriden bunlar riyakan, birini birini bıçaklar, lizimsiz, kutsuz insan görür. Ne diyorsun içindeki namı? Haber yok ki herkese, mahsurdur. Onun için biz onlara mahanada bulmak istiyoruz. Allah taana aleyhisselam Şimdi sakalı şöyleki daha hoş. Musa Kerimullah'ım Sen kimsin ya İsa İsa ruhullah'ım Sen kimsin ya Muhammed Evet Evet bakıyorum, bakıyorum. İşte kazandım bütün peygamberlerin Şerdarı sen şer oldum ya Muhammed Millet İlle mahşarda 50 bin sene güneş bir mızrak koyu gelip de sayınlaştığı zaman Ya Rabbi haşırı mahşar yerinden bizi kurtar. El aman Ya Rabbi deyince e, rica edem de bir peygamberin juatı ah olur, orada kurtulursunuz. Ya Alev, Allah'ın koru, el aman, şefaat Hangi benzeri atıyor sana Sadece. Yedi, Adem Aleyhisselatü Vesselam gidildi. Cennette burada yerimde beni çıkardı, Allah dışarıya kattı. Konya'yı da attı. Oyunun içine gayrı meylesi tuttu. İki yüz bir gün muhabbet Mustafa'nın hatırına geldi. Ya Rabbi ismi, ismimle yazılan muhattaz olmadığına bize affet dedi. Allah onun yüzü bize affettin, yeni buldu bulayınca Adem dedi. Ben burada geldiğim için Allah'a yüzük yok derim. Ben de vandetim, Mustafa Bey'im buraya dedim. Ya, yok ne diyeyim var. Ya, yok. Hani o, durayetle şu mahkar yerinde. sudden laugh ja. there is İşte ağızlarımızı görüyorum yarabbi. Bizi affet etsin yarabbi. İlk olarak onun Allah kendi nurundan halketti. Peygamberimiz var ya öyle dinleme annesi Yemin'e babası Abdullah. Hayır hayır en evvel onun ruhunu Allah Yedi uğrundan halk etti. Allah'ın nurudır Muhammed. Hocam hiç duymadığımız şeyler, ateş ettik, ne yaptın sen Doğan? Ya? Son bağırdım Doğan, biliyor musun? Ne kadar ilahi azilef ve müstiziyet varsa, onda toplanmış. ...Muhammed Mustafa'da toplamış. Evli senedir bize Muhammed'i... ...unutturmaya çalışmışlar. Mektepte de demişler ki... ...babamız haymun demişler. Bizim babamız... hazmat Adem gibi... ...bir peygamber... ...Ruhla babamız... ...Muhammed Mustafa. Kim bunu hinkâr eder... İmkan var mı? Yavrulara Muhammed'i unutturmuşlar. <Gülüyor> Ve kutsi meziyet varsa onda toplanmış o yüce sevgilisini insanlık alemine yekana mürşit göndermiş genç habibi Onların irkadet miğraçla Allah'ımızı Gördükten sonra yek, e, dönüp davet et kullarımı ya gelirden buralar bizim için dişi kırıldı. bizim için hayatlarımızdan yaralandı bizim için aç kaldı sağlar zehep ben ümmetin arz eyledi almadı anlardan ol ani kılıp giredi yani o mübarek peygamber Vardı ona ayzıktan yeni tane daş bağlamış. Kafirler pek annesindi. Zuzu Fatıma çocuklarına üç gün içsizsinler. Üst üstüne da. Leyt ebu na taama ala huddih. Misty'den ne yedi ben dedi. Misty'den yedi üç gün <gülüyor> aç durdu. yavrularım ben. Sahmedi misin diyor, Fatmasız cahra o, cahrayın tuzağı gibi güzelin doğan ucun. O bile aç kalmış üç günde, her başlada bir baş getir, para yapsıyorlar bile. Hiç kimse halim bilmez. Sallanmasın ben Fatıma! ya Fatıma! Haydi misin dedi Peygamberimiz, ardına açtı bir baş düştü. Peygamberimiz uşağını çizdi, yeni böyle baş düştü. Sen dünya kadar zengin oldun da daha zeketini vermeden sakınıyor. Yazıklar olsun sana, dağlar zehep ol be, dağlar altın oldu. etmiş de, bu cihan etmiş de, etrafına evlatları birikmiş de, ona hürmet ediyorlar. O da ondaki kutbu cihanlık da Resulullah'tan yekil olarak gelmiyor da onun için. her Her bir peygamberde. Onun, onun dedim mi anlayın? Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem Sattığı küllerde ilham çiçekleri var. Gel! Sizin en günahkarınız derim buraya bu atarak çıktım da Ya Rabbi ben bu Müslümanlara nasıl irkat edeyim Hazir Allah'ın Allah rızasını istiyoruz Allah hepimizden razı olsun inşallah Onun hütfuyla baktığı gönüllerde ilfan çiçekleri az Onun nuruna pervane olanlar ruhlarıyla arşan çanlar. Anlayabildiniz mi, onun nuruyla kervane olan, onun nuruna kervane kesilip de devamlı salimat-ı şerifene okuyup Peygamber'e asik olanlar, olanlar ruhlarıyla arşa uçanlar. Bayezid-i Bekbani, 12 gün arşa ağzında misafir kaldım diyor. Ben bunları gelip mi, ileriye var diyor, Peygamber'in kalemi varmış, kağıdı varmış da, Hocalara ee, kattı yazıyormuşlar, nelerdi, tatil veriyorlar benim yani kardeşim. Hepsinler Allah'ın Allah'ı ıslah etsin <gülüyor> Ve hepsinin hepsi bütün yuhaşıyım, Allah yarabbi, yeryüzünde Allah ve Peygamber'e inanıp da sana kadar hakaret eden olduysa halal olsun bin koruyla. Allah ister etsin, ister etmesin. Neden Allah'a inanıyorsunuz? Neden Peygamber'e inanıyorsun? Sözlerimin bazı noksanlarını bana gönderiyorsun. Doğru mu geliyor, bu doğru mu değil. Ola halal olsun. Daha kaldı mı? Ben de hiç alacağım. Hemen hafifle halal oluyorum. Hemen konuşuyorum. Hemen Onun elinden tuttuğu bahtiyarlar bahtiyarlar insanlık içinde seçilerek gönüllere ışık tutuyorlar. Yani gönüllerin içine követçük buyuruyorlar. Onu anlayan tasavvuf erbabı var burada, Allah. Allah kimdeni de o beynin o kalbiyle ettiğin cevabçının lezzetini versin ki hepsi bir zavallı çocukları görmene derdi. Asırlardan beridir, bu asırlardan, 14 asırlardan beridir o büyük sevgilinin, o en sevgili Resulullah'ın şanından içe Dövüşler tarafından yüz binlerce eserde senalar edilmiş. Yüz binlerce eser yaptı olmuş Peygamberimizi dövüşler. Anladım efendim. Kemalat-ı Ahmediyyeden, Peygamber Muhammed Mustafa'dan. Sen Kemalat-ı Ahmediyyeyi neyle Çin melekler kâhı to <laughs> sus sí. caras